فَإِنَّا حَيْرَ حَدِسَ كَلَامُ اللّٰهِ وَهَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمْمَدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةَ فِنَّارٍ اَمَّا بَعْتٍ Evet mealde 5. sure olan Maide suresi ile inşallah bu akşam devam edeceğiz. Maide sures Suriye'nin bütünü Medine'de, Hicri 6. yılda nazil olmuştur. 120 ayettir. Buhari ve Müslim'de Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre, ''Bugün size dininizi ikmal ettim.'' ifadesinin yer aldığı ayet, Mekke'de veda harcında, Cuma günü, Arafa e akşamı nazil olmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah ve barakatuhu. Hoş geldiniz. Maide sofre demektir. Çoğunuzun da bildiği gibi. 112 ve 114. ayetlerinde hazret İsa zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Bundan önceki surede dini zümreler içerisinde münafıklar ağırlıklı olarak söz konusu edilmişti. Bu surede yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehli kitapta ve özellikle Hristiyanlardadır. Bunun dışında surede haç farizası, abdest, gusül, teğmüm, Ve bununla ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitler ve söze bağlılık, ihtimali ve ahlaki münasebetlerle aram ve helal yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere de temas edilmiştir. Evet, meğerle okuyalım inşallah. Ezzurlanyin ve şeytanla vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullah. 1. Ey iman edenler! Vakitlerinizin gereğini yerine getiriniz. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıda sizi okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeler. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu dini işaretlerine, haramaya, kurvana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak beyti harama yönelmiş kimselere, Tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Meside harama girmemizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kim sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Leş Kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, uğrulup öldürülmüş veya yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar ki ölmeden önce yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar, üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininizden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 Kendileri için nelerin helal kıladığını sana soruyorlar. De ki, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını alın. Yani besmele çekin. Allah'tan korkun. Allah hesabı pek çabuk olandır. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin, Yahudi ve Hristiyanların, yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermemiz şartıyla namuslu olmak üzere size helaldir. Kim İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cunop olduğunuz ise boy abdest alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkartmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Allah'ın size olan nimetini duyduk ve kabul ettik dediğiniz zaman size bununla bağladığı yani onu verdiğiniz sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler!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 İnkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler Allah yalnızca Allah'a göğersinler. And olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Kefil olarak işlerinden 12'de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz Allah'a güzel borç verirsiniz. Evet. Özür dilerim. Bir saniye. Kardeşler, akımızda eli <gülüyor> edin telefon çaldı. Ben ayeti baştan alayım inşallah. Ey Zubeyr, Ey İmle Şeytan, Ey Cim, Bismillahirrahmanirrahim. ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Kefil olarak işlerinden 12'de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dost doğru kılar, zekatı verir.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 Ama onlar da kendisine zikredilen kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onların yaptıklarına haber verecektir. Ey Ehli Kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurumuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, af açık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dost doğru bir yolu iletir. Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler and olsun ki kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzündeki de hepsini imha etmek isterse Allah'a kim bir şey engel olabilir?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 O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüşte ancak onadır. Ey ehl Kitap! Peygamber, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki, kıyamette bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demlisiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye tam hakkıyla kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey Kamil, Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın. Zira o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdar kıldı. Alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey Kamil."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 Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır dedi. Allah, öyleyse orası yani arz-ı mukaddes onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış bir toplum için üzülme dedi. Onlara Adem'in iki oğlunun haberlerini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de,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 Ancak siz kendilerini yelip ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyecidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya yollarını ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphe yok ki kafir olanlar yeryüzündeki her şey ve bunun yanında bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet günün azabına kurtulmak için onu fidye verseler, onlardan asla kabul edilmez, onlar için acı bir azaf vardır. Ateşten çıkmak isterler fakat onlar oradan çıkacak değillerdir, onlar için devamlı bir azaf vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin, Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışlarından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse, şüphesiz Allah onu tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bilmez misin ki, göklerde verdi ve ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden,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 Allah'ın kitabını korumaları ve kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de Benzerlerim Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi ona hak olduğuna şahitlerdi. Evet. Tevrat'ta da onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, karşılık ve cezadır. Yaralar da kısastır. Her yaralama misliyle cezalandırılacak. Kim bu kısası bağışlarsa o kendisi için kefaret olur. Kim Allah'ın in Allah indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Evet, evet. Kardeşler benim acil bir